Müjde, hüzün bir arada, gülle diken aynı dalda. Mutlu eder ruhumuzu bu Muhammed'i davada. Tarih tanıklık etmeden geçemez hak huzurunda. Niçin hak aşıklarını incitirdiniz dünyada? Ey insanlıktan yoksun, kov, çarpık kafalı haydutlar. Unutulmaz bu şehitler, ey tüyü dökülmüş kurtlar. Müslümanların öfkesi volkanik dağlara dönmüş. Kaynıyor derinlerde, bir gün atom gibi patlar. Abdüsselam'ın bedeni, dolu değmiş çiçek gibi, serilmiş sindana, cansız koparılmış güller gibi, o kirli pençeleriyle dokundukça bedenine, Allahu Ekber sesiyle inliyordu, turna gibi. Şahadetin ışık olsun Muhanneslerin gözüne, Kuvvet olsun mazlumlarla mücahidlerin dizine! İntikamını almaya Hiznullahiler ant içmiş, Kurak gözler yaşla dolmuş işkencelerin izine! Zindan dersini Üstad zamandan aldık. Bazen şehit, bazen ilim irfanla icazet aldık. Zindan feryatları birer depremdir tağutun sarayına. Bu kutlu müjdeyi güzel Yusuf'tan aldık.